ve على آله وأصحابه أجمعين قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم استعذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ جُونِ اللَّهِ وَلَاكِنْ وَلَاكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رب الْعَالَمِينَ Sıddık Allahü Alâzî ve belrana Resûlühü Nabi Yülkeri Allahüm meekrim na fehmen Nabiyyin İlha meleiketin mukarraabi bu ve kalem ne biliyor sallallahu Teala aleyhi ve sellem Ve inma bu ay su libüten mime meariime ahhlaka sadaqa rasulullah fi ma qala ayy sallallahu taala aleyhi ve sellem aziz ve muhterem cemaati müslimî Peki yok ki, beşeriyetin, insanlığın başlangıcından itibaren, bu temel çerçeveyi bir defa koymamız gerekiyor, başlangıcından itibaren bütün beşeriyet iki ana kola ayrılıyor. Geçen hafta da söyledim. Adem Aleyhisselam'ın dar çerçeveyi teşkil eden çocukları yavaş yavaş çoğaldıkça, genişledikçe insan toplulukları fazlalaştıkça dinlerdeki hükümler de genişlemiştir. Ama iman esaslarında bir değişiklik yok. İlk peygamberin tebliğ ettiği altı iman şartını son peygamber de tebliğ etmiştir. Burada bir değişiklik yok. Çünkü Adem Aleyhisselam'ın var olmasıyla peygamber olmasıyla Allah bir olmadı. Adem Aleyhisselam ilk defa kendisi kabul etti ve çocuklarına da tebliğ etti telkin etti aynı şekilde melekler de var kitap o gün Hazreti Adem'e 10 sayfalık bir kitap verilmiştir ilk defa ve devam edecektir bunlar peygamberleri devam edecektir öldükten sonra dirilme vardır kaza ve kader vardır. Yani ilk peygamberin tebliğ etmiş olduğu iman esaslarıyla son peygamberin tebliğatı arasında bir fark yok. Dinlerin esası değişmez. Ama toplumlar genişledikçe elbette ki on kişilik bir toplumla on bin kişilik bir toplum veya 10 milyonluk bir toplum eşit değil. Bunların farklı problemleri var, farklı meseleleri var ve değişik hükümler gerekiyor. İşte Hz. Adem'i takiben gelen peygamberler davete memur oldukları toplumun genişliğine göre yeni yeni hükümler getirmişlerdir. Ama bir önceki hükmü yalanlayarak değil. Buraya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Her peygamber kendisinden önceki peygamberleri tasdik ediyor. Yani benden evvel Musa geçti. O yalancının biriydi haşa. İsa geçti işte şöyleydi demiyor Hazreti Muhammed. Aleyhissalatu vesselam her peygamber kendisinden önceki peygamberleri tasdik ederek doğrulayarak onların da Allah'ın elçileri olduklarını beyan ederek işe girişiyor. Bir inkar yok. Ve bir önceki dinde mevcut olan ama bütün insan toplumlarında Allah tarafından hatbik edilmesi istenen o ana hükümler de değişmiyor. Mesela namaz Hazreti Adem'de de var. Hazreti Musa'da da var. Hazreti Muhammed'de de var. Ama namazın rekatları değişiyor. Belki adedi değişiyor. Mesela Namaz, miraç gecesi farz kılınmadan önce Peygamberimiz Hazreti İbrahim'in dinine göre sabah akşam olmak üzere günde dört rekaat namaz kılıyor. İki rekaat sabah vaktinde kılıyor, iki rekat da akşam vaktinde kılıyor. Yani namazın farziyetinden önce de namaz var. Bir önceki peygamberden intikal ediyor. Daha değiştirilmemiş. Ama hicretten bir buçuk yıl önce miraç mucizesi gerçekleşiyor ve miraç gecesi nihai şekliyle, en son şeklini almak üzere namaz az kılınıyor. Yani namaz üzerinde atık bir gelişme oldu. Hazreti Adem'den beri geliyor bu namaz, tekamül ede ede geliyor, farklı şekillerde geliyor, ama Hz. Muhammed'le nasıl peygamberlik noktalanıyorsa, onun üst sıfatından birisi, Hatemul Enbiya oluşu, peygamberlerin sonuncusu olması, onda da namaz son şeklini buluyor. Efendim biz namazı yeniden ele alacağız, Yeniden yorumlayacağız, tefsir edeceğiz, namazı üç vakit kılacağız. Böyle bir şey yok artık. Bu mevzuda hiç kimse atoyunatamaz. Hükümler kesinleşmiştir, netleşmiştir, tatbiki olarak ortaya konmuştur. Bu mevzuda kimse değiştirile, bir şey değişiklik yapamaz. Ama ben iman üzerinde duruyorum. Bütün tarih boyunca bir kavga var. O insanlar iki büyük kola ayrılıyor ya, bir tarafta iman edenler var, bir tarafta da inkar edenler var. İşte oradan bahsediyor Cenab-ı Hak bir ayetle, derse girmek istiyorum. Bu ayette Safat suresi i Celilesi'nde yer alıyor. وَلَقَدْ سَبَقَدْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ Cenab-ı Hak buyuruyor burada, Peygamber olarak bizim elçilerimiz sıfatıyla gönderilen insanlar için daha önce bizim sözümüz geçmiştir. Yani peygamberlerle ilgili sözümüz çok önce ifade edilmiştir, çok önce karara bağlanmıştır ve çok önce kesinleşmiştir. Ne o söz? İnnehum lehumul masul. O bizim elçimiz olan, bizim Resullerimiz olan o kişiler mutlaka yardıma mazhar olan, Allah'ın yardımını elde edecek kimselerdir bunlar. Allah'ın çok önceden beyan buyurduğu hüküm bu. Peygamberlerin mutlaka benden gelen yardımı alacaklar. Hiç bunun tartışması yok yani. Muhakkak onlar yardım elde eden kendilerine, yardım gönderilen kişilerdir bunlar. Desteksiz, yardımsız bırakılmayan insanlardır bunlar. Çok önceden ben bu hükmü verdim. Peygamber gönderiyorsam onu desteksiz bırakmayacağım. Bir şey daha var. وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ Muhakkak bizim ordularımız. Bizim ordularımız. Bu tabiri Allah kullanıyor. Yani Kur'an'ın gayet açık, sarik ifadesi bu. Bizim ordularımız kim Allah'ın ordusu olur? Onun elçisini yani peygamberini takip eden insanlar o peygamberin çevresinde o peygamberin getirdiği dine bekşilik yapmak üzere görev almış ordular bakar. Ve bunlar da mutlaka ve mutlaka galip geleceklerdir diyor Cenab-ı Hak. Dünya orduları içinde galibiyet bizim ordularımıza aittir. Bu beyan ettiğim şeyi çok önceden beyan ettim diyor Allah. Yani sonra şartlar zorlaştı düşman kavi çıktı, mücadele çetinleşti de böyle bir karar aldım değil. Önce bu kararımı verdim ve ona göre de peygamberlerimi gönderiyorum. Ama ne zaman geliyor bu yardım? Ne zaman geliyor? Öyle kolay gelmiyor. Hem söz veriyor, bunları yardımsız bırakmayacağım, desteksiz bırakmayacağım hem de en son ana kadar bekleyecek. Başka bir ayet okuyacağım Kur'an'dan. اَمْحَسِبْتُ <gülüyor> مَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةِ Ey Müslümanlar! Ey Müslümanlar! Siz cennete girebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Böyle bir düşünceniz, böyle bir fikriniz, böyle bir kanaatiniz mı var? وَلَمَّا <gülüyor> يَتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَلْ مِنْ Sizden önce yaşayan ümmetlerin, toplulukların karşılaştıkları neticelerle karşılaşmadan, yani onların başına gelenler sizin başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz diyor Cenab-ı Hak? Bu ümmete söylüyor bunu. <gülüyor> مَسَّدْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَاَدْدَرَّ Bu eski ümmetlere <gülüyor> ciddi manada açlık ve kıtlık isabet etti. Çok ciddi yoksuzluk dönemlerinden geçtiler. Hastalıklar ve çok çeşitli belalar geldi. Bela deyince umumi içinde yeli var, seli var yangını var, zelzelesi var, yani insanın karşı koyamayacağı ve hoşlanmadığı, istemediği her türlü musibet var. Bunlarla karşılaşmadan, o eskilerin başına gelenler sizin başınıza gelmeden cennete girme, ümidine mi kapılıyorsunuz diyor Cenab-ı Böyle işi ucuza bağlamayın. <gülüyor> Onlara belalar geldi, musibetler geldi, açlık geldi, kıtlık geldi. Hatta Yahu'ler Resul. O kadar ki başlarındaki Peygamber şöyle demek zorunda kaldı: Belledi ne, Peygamber ve onun beraberindeki Müslümanlar Allah'a yalvarırken şu ifadeleri kullandılar: Metane sırupa. Allah Allah, bu Allah'ın yardımı da nerededir, niçin gelmiyor? Yani peygamber ve müminler neredeyse bir isyan noktasına geliyorlar. Allah'ın yardımı niçin gelmez? Neden gelmez? diye bu soruyu soran kim? O ümmetin başındaki peygamber ve onun beraberindeki Müslümanlar. O günün Müslümanları bu soruyu sormuşlardır. Elâ imne nasrallâhi karim. Haberiniz olsun diyor Cenab-ı Açın gözünüzü. Allah'ın yardımı çok yakındır. Ama nereye kadar bekletiyor? Böyle dedirtene kadar, feryat ettirene kadar. Ki o İstiklal Savaşı günlerinde <gülüyor> Mesut Akif Ersoy'un böyle isyanı var. Nur istiyoruz. Nur istiyoruz. Sen bize yangın gönderiyorsun. Yani kaybetmiş kendisini. Nur istiyoruz. Sen bize yangın gönderiyorsun. Yandık diyoruz. Doğmaya kan gönderiyorsun. Zalim, dipdiri gezmede, can vermede mazlum, suç başkasının da niçin başkası mahkum? Yetmez mi Musa olduğumuz bunca devahi, yani başımıza gelen bu kadar bela yetmiyor mu? Ağzım kurusun yok musun ey adli ilahi! Akif isyan ediyor yani ama örneğini daha önce peygamberler bile vermiş, nerede bu Allah'ın yardımı niye gelmez ki diyor peygamber. Şimdi biz biraz aceleciyiz ama Kur'an'daki hüküm açık nedir o, peygamber olarak gönderdiğimiz kişilere mutlaka yardımımız ulaşacak. Erken olur, geç olur. Onu ben tayin ederim. Onun zamanlamasını da ben yaparım. Kimse buna karışamaz. Ve o peygamberlere bağlı ordularımız muhakkak galip geleceklerdir. Eninde, sonunda zafer onlarındır, güzel netice onlarındır, muvaffakiyet onlarındır. Öyleyse bize ne düşüyor? Onların saffında bulunmak ben peygamberlerin cephesinde yerim alacağım, o topluluk içinde olacağım, karşı cepheyle kaş göz işareti şeklinde de olsa hiçbir bağlantım, münasebeti olmayacak. Çünkü şüphe uyandırır bu. İlahi takipçilerin şüphesine hedef olursun, orada ol kork. Orada ol kork. Şimdi bütün kavga, bütün kavga başa gelen her şey bir yerden kaynaklanıyor. Cenab-ı Hak şu mülkün sahibi. Bir defa, bu alemde başka yaratıcı yok. Çeşitli ayetlerle sorar Allah-u Min halikin yani şu alemde Allah'tan başka yaratıcı var mı? Varsa söyleyin. Mesela zelzeleyi kim yarattı? Buyurun söyleyin bakayım. Bu kimin eseri? Kim yapabilir bunu can? Yunan basınında da öyle bir of oh olsun Türkiye diye bir küçük bir başlık çıkmıştı. İyi oldu onlara filan diye çıkan yazılar da vardı. Hiç kimse oh demez. Anında yetişir vallahi. Allah'ın azabı anında yetişir bazen, bazen de çok geçikmeli olur. Yani ben Müslümanım benim garantim var, bize gelmez. Onlar bilmem nedir, onların garantisi var. Çünkü kainatı yaratıcısı bir tane Öyle işte, falancı şunu yarattı, filancı bunu yarattı. Sakın bu edepsizce kelimeleri kullanmayalım. Yani bunun en hafif tabiri edepsizce diyorum, asıl ifadesi bu kafirce ifadeleri kullanmayın. Böyle bir şey olmaz. Allah'tan başka yaratıcı yok. Tamam. Neyi yarattı o? Ne varsa her şeyi o yarattı. Madem ki Halik O'dur, Kur'an'da bir başka ayette وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ve تَعْمَلُونَ Sizi de, sizi de ve sizin yaptığınız işleri de yaratan Allah'tır. Beni yarattığı gibi benim işimi de O yaratıyor. Ben kendi işimi, yaptığım işimi ben yaratmıyorum. Yaratılmasını istiyorum. Bu işin meydana gelmesi için teşebbüste bulunuyorum. Ama yaratıcı Allah. Evet bir sapık mezhep vardır. Mu'tezile diye bir mezhep. Onların iddiasıdır bu. Hicri 5. asırda var olmuş bunlar. Veya en güçlü dönemleri. Diyor ki kul fiilinin halikliği. Yani bir insan olmasını istediği işi kendisi yaratıyor. Ehl-i sünnet görüşlü bir kız ile mutezile alimlerinden birisi evlilik yapmış. Ama güçlü ulema adam birisi. Hakikaten büyük bir adam. Evlenmiş af ah buyurun işte zifat gecesi. Kız biliyor meseleyi ama bilerek hareket ediyor. Beraber olmuşlar. Kız demiş ki ben bir kere daha arzu ediyorum. İşte zar zor filan bir daha arzu ediyorum deyince e bu benim elimde değil. Demiş ki hani insan kendi işini kendisi yaratıyor. Demiyor muydunuz siz? Ben bir kere daha bu işi yaratmanı istiyorum demiş. Bir kere daha beraberlik yarat. Deyince adamın etekleri tutuşu. Hakikaten ben yanlış iddiada bulunuyorum. Bu ilmi bir izah değil diye dönüş yaptığı rivayet edilir. Kul kendi fiilinin yaratıcısıdır. Yarat bakayım. Neler yaratmak istiyoruz ama bir şey yok. Bekliyorsun. Bekliyorsun. Bugün havanın müsait olmasını istiyorum. Hadi becerebilirsen müsait hale getir bakayım duymak zorunlasın. Evet demek zorunlasın. Kendi elinde bir şey yoksa. Fazla bir şeyin yok. Çok güçlü olduğunu zannediyorsun ama yok bir şey. Madem ki tek yaratıcı o, göklerin ve yerin aralarındaki bütün eşyanın yaratıcısı da o. Peki, ne yapışıyor? Yarattıklarının sahibi bir başkası olur mu ya? Her şeyi o yaratacak, onun yarattıklarının sahibi bir başkası olacak. E düşünüyor musunuz? Sen diyorsun ki bu modeli ben buldum. Çalanlara kızıyorsun şiddetle. Benden müsaade almadan, izin almadan. E bunu ben buldum, ben keşfettim. Sen darılıyorsun. Her ressam çizdiği tabloya sahip çıkıyor. Bu benim diyor her sanatkar meydana getirdiğine sahip çıkıyor. Yani Allah yeri göğü yaratacak da bunlar benimdir dese ayıp mı Böyle öyle diyor. Lillahi mülkü <gülüyor> semavati verersin. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Yaratıcısı o, sahibi de o. Tamam anladık ya Rabbi. sen yarattın, sahibi de sensin, bu yerlerin ama bunların idaresine karşı şu namussuzluğa bak yani Allah aşkına yani bu kelimenin tabiri bu hafif bile tam bir namussuzluk yani göklerin haliki sensin yerlerin haliki sensin sahibi de sensin ama o yarattığın sahibi olduğun kainatın mülkün idaresini biz yürüteceğiz e yürüt depremi kaldır 11 yaşında 12 yaşından küçük çocukların Kur'an okumasını yasaklayan kanunu çıkarabilirsin bir de bir deprem yasağı çıkartsam göreyim seni topla bütün meclisini %100 ittifakla. Deyin ki, Türkiye hudutlarında deprem yasaktır. Bir kanun çıkarın göreyim size bakayım. Zannediyorlar ki öbür tarafta güçlü vallahi deprem karşısında ne kadar acizse Kur'an karşısında daha da aciz. Bunlarınki neye benziyor biliyor musunuz? Neye benziyor? Bazı ufak çocuklar böyle saklambaç mı derler saklanma mı derler oynarlar yani kimse beni bulamaz diyor o iyice küçük olan zavallı şöyle kendi gözlerini yumar kendisi hiçbir tarafı görmüyor ya saklandığını zannediyor kendi gözleri kapalı kendisi bir yeri görmüyor bunlar o çocuktan da beter vallahi beter Kuran indiği günden bu yana çok azılı düşmanları olmuştur. Onu iptal etmek isteyen, kaldırmak isteyenler olmuştur. O düşmanların hepsi yok bugün. Hiç birisi yok. Ama Kur'an ortada. Kur'an hala devam ediyor. Hem de bütün faziliyle. Her geçen gün daha iyi anlaşılmak üzere. Daha net anlaşılmak üzere. Ama onlar bir şey yaptıklarını zannediyorlar. Geçmişleri de hep böyle zannetmişti. Ben netice şunu söylemeye çalışıyorum. Bu cepheler ayrılmış. Ve inkarcılar cephesinde hep yıkım var. Hep yıkım var yani. Hep mağlubiyet var. Her birisi helak olmuş silinmiş gitmiştir bunun örnekleriyle dolu. Ama e bu arada bazı Müslümanlar da gidiyor. Onlar onlara meyleden adamlardır. Onlar onlara meyleden adamlardır. Yani kafirle gönül birliği yapan, söz birliği yapan, iş birliği yapan, başarıyı muvaffakiyeti onun yolunda Gören adamlar da onların başına gelenlerden paylarını alıyor. Paylarını alıyor. Ayetler Kur'an'da gayet açık. Çeşitli çatlak sesler var. Bu hadiseyi bahane ederek, efendim Allah niye helak etsin? E, helak eder etmez. Bu kimseyi ilgilendirmez de o şunu dayan ediyor Kur'an ve ma'kunna mühlikil kura. Kasas Suriye celilesinde biz memleketleri helak etmiyoruz diyor Cenab-ı Hak. Yok etmiyoruz. Haritadan silmiyorum diyor. İlla ve ehluha zalim. Biz ancak halkı, ehli zalim olan memleketleri helak ediyoruz. Başkasını değil. ki anlamadınız. Öbürünü çevirip açıkça söylüyor. Ve ma kâne rabbuke li yuhlikel kurabi zul. Senin Rabbin, ya Muhammed senin Rabbin, seni vazifelendiren o Allah böyle haksız yere zulmen memleketleri helak etmiyor. Zulmen. Ve ehluha Yani bir memleketin halkı Doğru ölçüler içindeyken, doğru yol diyemiyorum. Hemen siyasi çağrışımınız uyanıyor. Yani dinini yaşarken, hak üzereyken, sulh içinde, yani istikamet içinde iken, Allah o iyi insanları böyle zulmen, haksızlara helak et. İyilerin yaşadığı. Allah'ı tanıyan, peygamberi tanıyan, dinleri tanıyan insanların yaşadığı memleketleri haksızlık yaparak ben helak etmem diyor Allah. Ya kimi helak ederim? Kimi helak ederim? Halkı zalim olan karyeleri, beldeleri, memleketleri helak ederim. E biz zalim değildik. Ya yani Nasıl temize çıkıyorsun sen? Bir örnek vereyim, dün de söyledim. Dünkü cemaatime da söyledim. En azından nasıl zalimdir bu millet biliyor musunuz? <gülüyor> kuvveti, kudreti, iktidarı eline geçirmiş. Her manada kuvveti, kudreti, iktidarı eline geçirmiş bir kısım adamlar. Allah'ın kitabını, Allah'ın dinini, onun peygamberini, onlara inananları böyle bir köşeye sıkıştırmış boğmaya çalışıyor. Öyle mi? İşte irtica bu. İrtica ile mücadelenin adı bu yani. Kur'an köşeye sıkıştırılacak, Muhammed köşeye sıkıştırılacak, İslam köşeye sıkıştırılacak, Müslümanlar köşeye sıkıştırılacak, bunlara göz açtırılmayacak. O güçlü kuvvetli olanlar bunu yapıyor. Ama memleketin memleketin bir avuç adamı milyonlara bu zulmü tatbik ederken büyük bir çoğunluk sadece seyirci kalıyor. Bütün bu olanlara seyirci kalıyor ve onlar sadece servet yığmanın, servet yığmanın, kazanmanın peşinde koşuyorlar. Allah aşkına değişik misiniz söyleyin buruma bak. Ve sen şimdi size söylüyorum ey camidekiler, Mahmud Paşa'da şu anda Cuma'yı kılanlar değişik misiniz? İçinizde birkaç kişi vardır mutlaka ama büyük çoğunluk böyledir, evet. Yani birileri Müslümanları bir kenara sıkıştırıyor, baskı altına alıyor, bu kitap okunamaz diyor, bu kitap yayılamaz diyor hala deprem içinde irtica genelgeleri yayınlanıyor resmi ağızlar ya siz tevbekar olmuyor musunuz ya yani ya biz sana karşı biz de suçluyuz yanlış ifadelerde bulunduk yanlış uygulamalarda bulunduk deselerdi ne olurdu ya yani? kaldı ki Kur'an ikaz ediyor ya <gülüyor> Kur'an ikaz ediyor فَلَيْلٰى اِذْ جَائِهُمْ بَأْسُنَا Ne olurdu diyor Cenab-ı Hak, ne kaybederlerdi? Onlara bizim azabımız geldiği zaman, bir bela, bir musibet geldiği zaman el açıp bize yalvarsalardı ne kaybederlerdi? Hala yanlış yaptık, hata yaptık deme yerine bildiğimizi okuyacağız diyorlar ya. Ve üstelik sahte elemanlar buluyorlar. Gizli papaz kadrosunu harekete geçirdiler. O gizli papazlar düz papaz mıdır? Metropolit rütbesinde bir papaz mıdır? Kardinal midir? Ne karın arasıdır Bilmiyorum ama Müslümanlarla bağları yok bu herifler. Efendim, şu demek değil, zelzele bu demek değil. Bunu artık Verilecek bir ifade bulamıyorum. Yani o kadar çirkin hareket ediyorlar. Ve bunu da ilimle süslüyorlar. Bir beldeye azabın gelmesi için, bir ilim adamının iddiası güya, sözde ilim adamı, beldeye gelmesi için o azaba uğrayanların başında peygamberin bulunması lazımmış. Tabii peygamberin bulunması lazım. Çünkü helak olan her kavmin başında peygamberi varmış. Yani peygamberimizden sonra demek ki bu ümmet hiç azap görmedi. Gördü mü görmedi? Mi? Çok gördü. Bu şur bununla şunu demek istiyor. Hazreti Muhammed İslam dinini getirdi ve onun ölümüyle İslam bitti artık. Buradaki gizli kafirlik taktiği bu. Bitti. Efendim biz peygamber göndermedikçe azap etmeyeceğiz. E şimdi Türkiye'nin peygamberi kim Allah aşkına? Var mı peygamberiniz sizin? Azaba uğradığınıza göre bir peygamberiniz olması lazım. Ama kim bu? Bu şerefsiz, bu alçak, bu inkarcı sapık, saf temiz Müslümanları ifa ediyor. Ama bu onun kendi kuruntusu da değil onu da söyleyeyim. O ağızdır çuval başkası. Bu türlü konuşmaları yapmaya bunları dürten birileri var. Memleketteki umumi akışı kim düzenliyorsa bunları konuşturan da onlar. Böyle şey mi olur ya? Sakın bu sapıklara inanmayasınız. Bunu söylemeye çalışıyorum. Çünkü onların her konuşması için birkaç ders yapmam lazım. Kur'an'dan bir sürü ayet okuyacaksınız ama bu yanlıştır. Böyle bir şey olamaz. Adamlar zaten yapıları belli. Birisi de diyor ki onlardan birisi efendim imanın esasları üç tanedir diyor. Altı iman şartını üçe indirmiş nitekim beş vakit namazı üçe indirdiği gibi o iddia ediyor bunlara İmanın birinci şartı Allah'a inanmak, ikincisi ahirete inanmak, üçüncüsü de salih amel yapmak. Meleklere inanmak yok, kitaplara inanmak yok, peygamberlere inanmak yok, kaza ve kadere inanmak yok. E bu adam kesin kes kafirun billahil azimdir bu. Yani ben hıncımdan filan söylemiyorum bunu. Gerçeğin tespitidir bu. Bu adamı dinleyin ama bir kafiri dinleyeceksiniz artık. Bir Müslümanı değil. Bir kafiri yani bir İngiliz müsteşrikini efendim bir Fransız ilahiyatçısını bir Alman ilahiyatçısını dinlediğiniz gibi bu adamları Müslüman olmayan kafir ilahiyatçılar diye dinleyeceksiniz. Ama her ilahiyatçı böyledir demiyor. Bunlar araya sıkışmış bir kilo cevizin içinde on tane çürük olur. Bir kilo ceviz çürüktür manasına gelmez. Ama biliyorsunuz ki bu çürükler çok iş görüyor. Bir sandık elmanın içinde, bir sandık elmanın içinde bir tane çürük elma olsa o bir çürük elma bir sandığı çürütüyor da o bir sandık sağlam elma o çürüğü sağlam hale getiremiyor maalesef bu da bir kanuni ilahi yani bir yığın doğru inanan doğru düşünen ilahiyatçı var bu sapıkları bir türlü susturamamlar e, yakın cephede onlar Onların bu savaşı vermesi lazım. Böyle işlerine kapalı. Onlara da kırgınım. Buradan ifade ediyorum. İşlerine kapalı. Talebelik günlerinde susarlar. Talebeyiz. Mezun olana kadar idare edelim. Asistan olur. Araştırma görevlisi olur. Eh tezimi bir, bir kabul ettireyim de hocamla iyi geçineyim. Doçent olur. Yine iyi geçinir. Hele bir profesör olayım. Profesör olur susar. Niye susarsın? Efendim naklim çıkar, tayinim çıkar. Beni İstanbul'dan Urfa'ya alırlar. Lan ne zaman konuşacaksınız siz ya? Mezarla mı konuşacaksınız Allah aşkına ya? Bunlar mezarı bekliyorlar. Orada konuşacaklar. Uzun vakitleri olacak. İşte bu ümmet bunun için batıyor. Doğrular konuşulmuyor. Yani şimdi onları suçlayın da biraz ferahladınız. Sanki sizin suçunuz yok ya. Yani. Geçen cuma söyledi. En azılı kafir geliyor size müşteri olarak. Adamı yesen doymazsa Ama görüyorsun ki yüklü miktarda mal alacak. Yani hatırı sayılır ölçüde mal alacaksa ağızlar kapanıyor. Beyefendi, beyefendi, beyefendi. Bu mu Müslümanın tavrı ya? Bu mu tavrı? Yanındaki adama ağzını açıktan Kardeşim bak. Memleket musibet içinde, bela içinde. Sen niçin namaz kılmazsın? Niye kılamazsın? Suçlama adamı. Hakaret de etme ama yalvar. Bak kılman lazım. Niye bir komşuna? Niye bir komşuna? Bak çekler geri dönüyor. O dilden daha iyi anlarsınız da, onun için onu şunu söylüyorum. Onun acısını duyuyorsunuz, ondan daha iyi anlarsınız. Namazı pek anlamıyorsunuz. Çekin karşılıksız çıkıyor. Senedin protesto oluyor. Bak, belaların içindeyiz. Kul hakkı yemeyelim, gelin borçlarımızı ödeyelim. Çünkü bir hadiste, metlül ganiyü zulmün, borcunu ödeyecek kadar varlık içinde olup da, ödemeyen kişi zalimdir diyor Resulullah. Onun bu davranışı zulüm. Çekin parası var elinde. Senenin parası var elinde. Bunu bir kere repo yapayım da diyor oradan aldıklarımla öderim. Zulüm üstüne zulüm. Haksızlık üstüne haksızlık. Zavallı bilmiyor ki zavallı bilmiyor ki eğer gününde borcunu öderse Allah'u Zül Celal meşru yoldan faize refoya düşmedim meşru yoldan o beklediğini ona gönderecek deneyin isterseniz bir deney bu söylediğimi bir deneyin bakalım hoca yalan mı söylüyor ne söylüyor bir deney ya maalesef yani kul borçlarımızı kapatalım bak hep tevbekar olacağız tevbekar olmak demek sadece estağfurullah demekle olmaz yani işlediğin günahlara son vereceksin. Borcunu mu ödemiyorsun? Git borcunu öde. Bakıyorum, dükkanlara giriyorum, telefon açıyorum. Yahu kardeşim işte şu çek ödenmedi, niye ödenmedi? Ya bunları niye söylettiriyorsunuz? Ama ben ne yapayım? Size ödemeyenler varsa demek ki o cinsten bir suçunuz var sizinde. El ceza min cinsil amel. Ceza işlenen suç cinsindendir. Sen de ödemiyorsun ki sana da ödemiyorlar. O cinsten bir suçu var. O cinsten de bir ceza alıyorsun. Bunlar hepsi var. Eee pazartesiye atıyorsun. Niye pazartesiye yatıyorsun sen? Neden? Adam belki bugün alırsa hayatı önem taşıyacak. Bunu yapıyorsunuz. Bunu yapıyoruz. Yani her noktaya kadar dinin hükümlerine riayet. Tebrikarlık bu demektir. Şimdi dersimden bir ayet okuyayım. Hiç olmazsa bir gelmemiz lazım. <gülüyor> Allah'ın son kitabı olan bu Kur'an, Allah'tan başkası tarafından, böyle Allah'a iftira olmak üzere, uydurulmuş bir kitap değildir. Bütün iddia o. Bu Kur'an'ı Hz. Muhammed Allah'a iftira yoluyla isnat ediyor. Aslında Kur'an onun kendi fikirleridir. Kendi düşünceleridir. Allah kelamı değildir. Kendi laflarını, sözlerini Allah'ın kelamı gibi gösteriyor. Bunun Allah'tan başkası tarafından iftira yoluyla ortaya konması mümkün değildir, layık değildir. icabetmez etmez diyorsun abi. Öyle bir olay yok. Kalaysa iftira atmak, Kur'an meydana getirmek buyur sen de yap. Muhammed de sizin gibi bir insan. Bir Mekkeli, bir Kureyşli herkesin tanıdığı, bildiği birisi. Madem ki o yapabiliyor böyle bir kitap, e siz de Mekkelisiniz, siz de yapın. 14 asırdır meydan okuyor Kur'an. Hala cevap yok. Ya nedir peki bu? Velakin lakin tasrih halledi Fakat bu kitap, kendisinden önceki kitapları doğrulayan. Tevrat, Allah'ın kitabıdır. İncil Allah'ın kitabıdır. Zebur Allah'ın kitabıdır. Diğer adı verilmeyen sayfalar halindeki kitaplar Allah'ın kitaplarıdır diyor kim? Kur'an. Daha önceki kitapları doğruluyor. Ve tavsiyle kitap. Hem de kendinden önceki kitapları açıklayan bir kitaptır. Tevrat'taki birçok hükmü biz Kur'an'dan öğreniyoruz. İncil'deki birçok hükmü Kur'an'dan öğreniyoruz hahamların, papazların Tevrat'ı İncil'in hale getirdiklerini yine Kur'an'dan öğreniyoruz nasıl değiştirmişler nasıl altın üstüne getirmişler nasıl uydurmuşlar işte alışkanlık ya aynı şeyi şimdi Kur'an'a yapmak istiyorlar biz yaptık diyorlar Müslümanlara Yahudiler biz işimizi yaptık Hristiyanlar biz de işimizi yaptık diyorlar Ey Müslümanlar şimdi sıra size siz de Kur'an'ı değiştirin diyorlar. La raybetihi bir <gülüyor> Rabbil alem. Bu kitapta hiçbir şüphe yoktur. Alemlerin Rabbi olan Allah tarafından indirilmiştir. Ve bunda en küçük bir şüphe yoktur. Hem böyle diyor La raybetihi vasfını Taşımayana güvenmem diyor adam. O meşhur adam. E peki, La Raybetih vasfını taşıyana da inanmıyorsun sen. O diyor ki, Ve men yekfur billahi ve melaiketi ve kütübihi ve rusulihi. Kim Allah'ı inkar ederse, meleklerini inkar ederse, kitaplarını inkar ederse, peygamberlerini inkar ederse, ahireti inkar ederse o apaçık bir dalalet içindedir. Peygamberlere inanmak imanın şartı değildir. Sözünden daha korkunç bir gavurluk düşünebiliyor musunuz? Sen nereden öğrendin imanın şartının üç olduğunu eğer üç ise? O üçü bile Kur'an'dan öğreniyorsun. Bir yerinde üçü anlatıyor, bir yerinde altıyı anlatıyor. Kur'an'ın anlatışlardı. Niye hepsini birleştirerek bir bütün halinde hükmü çıkartmıyorsun sen? Ha, o bektaşi gibi niye kılmasın demişler ona? Demişim Allah Kuranda yasaklıyor namaz kılmayı. La takra bu salate buyuruyor Cenab-ı Hak. Namaza yaklaşmayın. Açın bakın Kur'an. Ama niye ilerisindeki cümleyi okumazsın ve en tüm sükara? sarhoş iken namaza yaklaşmayın diyor Cenab-ı Hak. Ben daha ilerisine okuyamam, hafız değilim diyor. Bu şerefsizin kendisi de hafız ha. Bu inkarı yapan hafız. Ama ne kıymeti var? Ne kıymeti var? Cenab-ı Hak gümlemizi Kur'an'a ve sünnete sımsıkı sarılan Anladım. ve Kur'an'ı sünneti bütün hayatına esas kabul kabul eden, ölçü kabul eden kullarına ilhak buyursun. Millet olarak uğradığımız maddi ve manevi zararlarımızı lütfiyle, keremiyle en kısa zamanda telafi etme fırsatını da ihsan etsin. Bu belalara sebep olan günahlarımız, seyyahımız var. Bunu artık saklamaya imkan yok. Cenab-ı Hak bunlardan da milletimizi temizlesin, ayıklasın inşallah. el